Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rjim ve vel abluya hidkâpîn, ve müşrikîn, ve fatiqlîn, ve münâqîn. Bismillâhü r Rabbil 'Alamīn. Ve salatu ve salamu alla Rasulullahü Amin. Ve alih bayibin ve ehli beitih tahirin ve eshâdihi ve ümmetihi ecmâin. Kardeşler, Kur'an'da din ne demektir? İslam'da düşünce ve ifade özgürlüğü ne anlama geliyor? Çoğu insan din denince müstakil isimler almış, ve farklı farklı ibadet ve akide, iman ve e, amel, ibadet, ayin, tören, farklı farklı özellikler taşıyan topluluklar anlar. Din, Yahudilik bir din, Hristiyanlık bir din ve İslam da bir din. Evet. Kur'an şöyle söyler. İnne dinen 'indallahil İslam. Allah katında tek din İslam'dır. İslam gerçek barış, gerçek adalet, hakiki manada paylaşım ve gerçek manada refah demektir yani gerçek anlamıyla müretfe, özgür, huzurlu insanların yaşadığı bir sistem. Din deyince, ibadet ve inanç kısmından ziyade herkesi evrensel anlamda kuşatan bir sistemden bahsediyor Allah Azimuşşah. Önceki sohbette ee, az da olsa ifade etmeye çalıştık. Yanlış anlaşılmış bir takva kavramı, ihlas kavramı, yanlış anlaşılmış bir din anlayışı, din kavramı var. Yanlış anlaşılmış. Dinden dinden takvayı doğru anlamayan, Kur'an'dan takvanın ne demek olduğunu doğru anlamayanlar Şöyle diyecektir. Yahudi ise, Hristiyansa, filanca mezheptense, ya da bizim ırkımızdan değil de başka bir ırktan ise sömürülmesinin ve ezilmesinin dışlanmasının ve ötelenmesinin hiçbir sakıncası yok diyecek. Tıpkı bazı Yahudilerin yani Yahudiliği yanlış anlamış bazı Yahudilerin Kur'an'da laf verildiği gibi leyse aleyna fil ümmiyyine sebî piyasayı bilmeyenler için piyasayı bilmeyenler için onları kazıklamakta bize bir beis yok sözleri gibi ya da bugün bakkaldan bir şey aldığınız zaman size üstüne ciklet veren bakkalcının dini gibi bozuk para vermek yerine bozuk paramız yok deyip o arada sakızını size satan bakkalcının dini gibi bir din. Takva, riyalı takva ile dolmuş bir din. Ya da şöyle bir din. kendi dininden, ırkından ve mezhebinden değil. Güneyinde, Irak'ta, Suriye'de bir yangın var. Orta doğuda bir yangın var. İnsanlar birbirini din ve adına katlediyor. Ve şöyle bir Açıklama. Bizim Şii'lerle, Vahhabilerle işimiz olmaz. Yani bırakın onlar zaten Müslüman değil ki Vahhabimiş. Sapık. Şii sapık. Bunlar birbirini katletsin. Bizim Vahhabiyle, Şiiyle işimiz olmaz. Evet. Takvalı sahtekarların sözü bunlar. Ondan sonra maalesef insanlar birbirine Allah adına sonsuz rahmet ve merhamet sahibi, sonsuz lütuf sahibi tekrar ve ilah olan Allah adına katliam ve sömürüye başlıyor. Amerikan askerleri Irak'a gönderilirken kafirleri öldürün. Onları kendinize köle yapın. Mantığıyla, zihniyetiyle gönderiliyor. Gerekirse Kabe'yi bile yıkarız diyen, Kabe'yi de yıkacağız diyen, hani partilerinin amblemi fil olan Amerika'daki bir siyasi parti, Evet. Cumhuriyetçiler yanlış anıtlamıyorsam. Ne onların mantığı? Şahinler yani. Hangi dine mensup ki onun gibi inanmayan nasıl batıl bir anlayışa, zihniyete mensup ki kendisi gibi iman etmeyenleri kendisi gibi iman etmeyenleri katletmekte onların namuslarına, mal ve can dokunulmazlıklarına böyle koyrakça tecavüz edebiliyor ve daha sonra bunu merhameti ve paylaşmayı, sevgiyi ve şefkati hayatının sonuna kadar savunmuş Meryem oğlu İsa Mesih'e affedebiliyor, dayandırabiliyor. Eğer Mesih size filanca Müslüman Ülkeyi gidin, sömürün, yakın, yıkın, köle yapın, borsayla, faizle, kendinize köle yapın, kanını emin. Ondan sonra dolarla yöneticilerini satın, alın ve ondan sonra bunların anasını ağlatın diye Meryem oğlu İsa Mesih mi emrediyor. Diyecekler ki yok, hayır. İsa sevgidir, İsa muhabbettir, İsa aşktır da bu İsa bütün insanları seviyor. Bir Müslümanı mı sevmiyor? Müslümana gelince ne oluyor? İsa kadar bir ilaha dönüşüyor. Sizin inancınızda. Bu yanlış. Böyle bir din yok. Müslüman da dini yanlış anlamış Müslümanların gözünde de. Allah İn rahmeti sebaqat gazabi. Benim rahmetim gazabımı geçmiştir. Buyuran bir Allah ketebe ale nefsihir rahme. Nefsine ben merhametli olacağım diye kendisine bunu şart koşmuş, prensip edinmiş bir Allah. Düşünebiliyor biliyor musunuz? Peygamberini niye göndermiş? Kendi nefsine ben bütün her şeye merhamet nazarıyla, bütün canlılara, bütün kafirlere, müşriklere, bütün Yahudi'ye, Hristiyan'a, bütün her şeye, her kendim dışındaki yarattığım her mahlukata rahmet nazarıyla bakacağım. Merhamet edeceğim diye yazan bir Allah. Ketebe ala nefsihi rahme. O, Birilerine bakarken, davranırken, birilerine ayet indirirken, peygamber gönderirken bir şey kendisine ilke edinmiş. Rahmet. Şartsız, nedensiz, niçinsiz, içinsiz sevmek. Bu şükür verilen nimetin karşılığıdır ama şartı değildir. Şükredenden olmak Şükredenlerden olmak farklı bir şeydir. Yani Allah sana mecbur olduğu için nimet vermemiştir. Evet. Ve insanlar bu yanlış din anlayışından dolayı birbirini boğazlamaya, ideolojisini din edindiğini düşünün. İdeolojisi onun dini, partisinin lideri de onun Allah'ı Allah'ın vasıflarını taşıyor diye putlaştırmış adam. Sayın Genel Başkanım da Allah'ın vasıfları var, tövbe daha Allah'ın vasıfları var da merhamet yok, merhameti olmayan Allah'a kim ne yapsın? Evet, sahte ilahlar böyle olur. Neyse Düşünebiliyor musunuz? Allah peygamberini ve maa erselnake illa rahmeten lil alemin. Bütün alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Alemler derken acaba her insan bir alemdir. Bu mu kastediliyor? Illa rahmeten lil alemin ben seni bütün alemlere rahmet olasın diye gönderdim. Yani ey Muhammed aleyhissalatü vesselam seni gönderdim ki insanların rahmete, merhamete, sevgiye, şefkate Allah'ın nuruna ve sevgisine giden yolu açacaksın. Rahmete vesile olacaksın. Adaletsizliğe, dışlamaya, öfkeye, ötelemeye, itelemeye, sömürmeye, zulmetmeye değil. Neyi din edindik? Neyi tanrılaştırdık? Neyi ilahlaştırdık? Dinimiz, Allah'ımız gerçekten kim? Nasıl bir dine mensubuz? Nasıl bir Allah'a iman etmişiz? Önemli. Kur'an'da Savaşla ilgili ayetler gelecek. O zaman şöyle düşünenler olacak. Yani işte benim söylediklerimi yarı yamalak, doğru düzgün anlamayan insanlar ya da anlamak istemeyenler ya da saptırmak isteyenler ya da hakikat karşısında beyinleri paramparça olan sözde ehli riya ve takva mezhebine mensup kimseler. Balgunların ve yoksulların dinine mensup olan kimseler, hak din üzeredir. Hak sistem de bu insanlar için, yani hak din, hak sistem, bu insanları korumak için inmiştir. Ne bir mezhebin mensubunu korumak için din vardır, ne bir dinin mensubunu korumak için, öbürüne karşı korumak için din vardır, ne bir ideolojinin mensubunu korumak, güçlendirmek için din vardır. Din bunlar için inmemiştir. Ne de Allah kitabını birileri, birilerini ayet ve hadisle kandırıp trilyonluk camiler yaptırsın diye Allah din indirmemiştir. Süslü avize, yumuşak halı, konforlu cami, lüks cennet demektir. Dünyada konforlu camilerde namaz kılanlar şöyle düşünür. Cennette böyle bir yer mi olacak acaba? Bu da onların cennet tasviri. Cennet, rahat demek yani. Lüks demek, ihtişam demek. Allah'ı anlamayan cenneti ne bilsin? Takbayı anlamayan dini ne bilsin? İnsanlar dini anlamamış. Yani dini bir şey inanmak, inkar etmek şeklinde anlıyor. Peki Allah Azze Bakara suresinin 256. ayetinde la ikrahe fit din. Dinde zorlama yoktur. Sözünde neyi kastediyor? Din ne demektir? İnsanların evrensel anlamda, bütün dünya insanlığını düşünün, işte İslam'ın şöyle bir iddiası var, bütün insanları ben barış ve adaletle yan yana yaşatırım. Hiçbirinin hiçbirine zulmetmesine izin vermem. Katletmesine izin vermem. Huzuru, güveni, tesis edelim. Refahı ve barışı tesis edelim. Sosyal adaleti gerçek manasıyla tesis edelim. Hiçbir grubu hiçbir anlayışı, inanışı, mezhebi, fırkayı, ideolojiyi, partiyi, elit kesimi, zengin grubunu, filanlar kulübünü, falanlar kulübünü mazlumun haksızlığa uğrayanın ve yoksulun üzerine çıkartmam. Hiç kimse birilerine zulmedemez ve birlerini madden sömüremez. Din bu demektir. Hiç kimsenin, hiç kimseye haksızlık yapmasına izin vermeyen sistem. Hiç kimsenin hiç kimseyi Haksız yere sömürmesine, çünkü haklı yere ticaret olur, haksız yere sömürmesine, haksız yere zenginleşmesine izin vermeyen sisteme Hak Din gerçeğin sistemi, Hak sistem, Doğru sistem, Hak demiş Dinül Hak. Hüvellidi ellsel Rasuluhu bilhuda ve dinil Hak. Allah ki peygamberini aleyhissalatü vesselam hidayet ile yol gösterici Kur'an ile indirdi ve dinil hak o Kur'an'ı gerçek anlamıyla gerçek anlamıyla doğru bir şekilde yaşatacak bir sistem verdi. Bunu sünnet olarak anlayabiliriz. Allah Resulü'nün sahih sünneti de Hak, din ifadesinin içine girer. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselam 23 yıllık hayatı mücadelesi doğru tarafsız incelendiği zaman Allah Resulü'nün mazlumların ve yoksulların dinine mensup olduğu, bunu savunduğunu görürsünüz. Muhammed yoksul bir peygamberdi, mazlum bir peygamberdi aleyhissalatü vesselam. Mazlum bırakıldı, zulmedildi, yerinden yurdundan sürüldü, Müslümanlar yoksullaştırıldı. Peygamber aleyhissalatu vesselam, kölelerin ve yetimlerin ve yoksulların peygamberiydi. İttebeakel erzelun, leziller, aşağılıklar. Lezil, aşağılık, aman yarabbim öyle bir Muhammed ki toplumun itilmiş, kakılmış aleyhisselatu vesselam sömürülmüş, ezilmiş adeta toplumun itilmiş, kakılmış, dışlanmış bütün her kesimi kendisini Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın yanında bulabiliyor idi. Yanına sığınabiliyor idi. Böyle bir peygamber. Ondan sonra kaldırdınız siz bu peygamberi dini yanlış anlamış. Muhammed aleyhissalatü vesselama indirlen dini yanlış anlamış. Kimseler hak dini, Muhammed dinini bu yüzden bu şekilde ortadan kaldırırlar. Mallarımız konusunda sen mi? Allah mı? Bize mallarımızı nasıl harcayacağımızı Allah mı söylüyor? Senin peygamberin bizim malları nasıl harcayacağımıza karar veremez. Böyle bir mutlak mülkiyet anlayışı, bu benim vermem, paylaşmam diyen herkes katiyen İslam'a göre kafirdir. Siz dini yanlış anlamışsınız. Bizim kitabımızda çelişki yok. Bizde yobazlık ve geri kafalılık yok. Siz yanlış anlamışsınız. Gerçekten yobaz olanlar, geri kafalı olanlar İslam'ın hak din oluşu, neden hak sistem oluşu, için böyle olduğunu anlamamış insanlardır. Dine, dininize takva diye bir kılıf geçirmişsiniz. Bu takvanın hepsi riya. Namaz kılıyor ama adalet yok. Bir bakıyorsun La ilahe illallah demiş ama peşinden hırsıza eyvallah demiş. La ilahe illallah demiş. Allah'tan başka ilah yoktur demiş ama peşinden ben zekatımı vermem. Allah yolunda infak etmem. İnsanlara eşitlikle adaletle davranmam demiş, Allah'ın ilah oluşunu inkar etmiş kafir olmuş ama bilmez farkında değil, neden? cumaya gitti ya, müslüman la ilahe illallah dedi ya, cenneti garanti kesin cennet hemen müjdeleme işine şöyle başlar, kim la ilahe illallah derse, kesinlikle cennetliktir amenna ve Bu Peygamber aleyhisselamın kesin sabit olmuş sahih hadisi. Ama kim gibi la ilahe illallah diyeceksin? Rüşvetçi bir kimse gibi la ilahe illallah diyeceksin. İhale kanununun 8. maddesinden iyi faydalanan açığı bulup devlet malını, vakıf malını çalan filanca Kimse gibi mi? La ilahe illallah diyeceksin. Buna mı inanalım? Dinin bu mu? Bu dine mi çağırıyorsun? Kim zulme ve sömürüye bulaşmışsa kafirdir. Kafirsin sen. Ama adam namaz kılıyor. Namaz kılana kafir denir mi? Allah diyenine zarar gelir mi? Gelmez. Gerçekten Allah diyorsa niye gelsin? Gerçekten namaz kılıyor ise, gerçekten La İlahe illallah Muhammedun Resulullah diyor ise niye zarar gelsin? Ama o öyle demiş, riyâ dolu bir takvayı, takva kılıfını dinine geçirmiş ve mümin, müslüman görünüp, milletin malını, devletin malını çaktırmadan yiyor. Baktığın zaman profilden on numara dindar, Müslüman görür. İcraatına baktığın zaman filanca ihaleye fesat karıştırmış. Bilmem filan kurumun, filan vakfının parasını çalmış. Allem gullem. Ondan sonra ya o Öyle bir şey yapar mı? Yapıyor. Bu gözlerle gördüm, bu kulaklarla şahit oldum. Biliyorum. Neden zalimlerin dininden tiksiniyorum? Neden sömürücülerin dininden tiksiniyorum? Çünkü o din bana zarar verdi. Aileme zarar verdi. Toplumuma zarar verdi. Ben müminim. Allah'a ve Resul'e iman etmişim. Ve ben sömürücülerin ve zalimlerin dininden katiyen hiçbir zaman aynı dine mensup olmadım. Dininden daima beri durdum. Uzak durdum. Elhamdülillah. Ve dinimi muhafaza etmek için yani Allah'ın Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın bize indirdiği bu dini muhafaza etmek için yoksullara ve mazlumlara indirilmiş, yoksulların ve mazlumların menfaatini koruyan dini muhafaza etmek için Allah yolunda her türlü fedakarlığa hazırım. Her türlü fedakarlığa. Dini yanlış anlayanlar maalesef insanları kafir gibi görüp sömürür. Faizle ilgili fetvalar verilmiş. Birisi şöyle bir fetva vermiş. Türkiye darul küfür olduğu için yani kavur memleketi olduğu için darul küfür, darul harf yani Darül olduğu için Türkiye faiz alıp verebilirsin demiş. Riyalı, takvalı birisi. Takvası, riyası bol. Sahtekar, alçak, para göz, para için dinini satar bunlar. Para için fetva verenler, para için dinini satar. Bankadan para alırsan, bankanın şeyleri için fetva vermeye başlarsın. Her kim hangi hattan kopar da işte filanca kuruma bağlıyım diye Allah'ın ayetini veya filanca tarikate, cemaate bağlayım diye Allah'ın ayetini, Allah'ın dinini evir çevir ederse Allah da onu evir çevir eder. Olacaksınız. Tabii bu böyle olur. Batın her zaman batıldır. Kafir daima kafirdir. Zulmü ve sömürüyü bırakmadığı müddetçe her kafir kafirdir. Bıraktı mı Müslümandır. Zulme karşı çıkmayan ortaktır. Sessiz kalan ortaktır. Millet bunları anlamıyor. Yani bizler dini tam olarak anlamamışız. Anlamadığımız için de maalesef din adına ortaya çıkan her kimseye kanabiliyoruz. Din katiyen doğru anlaşılması gereken bir şey. Allah hak bir din indirmiştir. Hak bir din Herkesin üzerinde ulaşacağı bir din, futrat dini, sistem, herkesi barış ve refah içerisinde yaşatacak, sosyal adaleti sağlayacak tek bir din vardır, o da İslam'dır. Maalesef, İslam'ı ve Müslümanları kötü göstereceklerdir. Çünkü insanların okuma, yazmanın, araştırmanın çok olduğu bir dönemde İslam'a yönelmesi ve zalimlere karşı Allah'ta ve Muhammed Mustafa'da birleşmesi, hak din üzere birleşmesi büyük bir ihtimal kafirler bunu gördüğü için haliyle İslam'da, Müslümanlar arasında mutlaka fitne çıkartacaktır. Kardeşler mutlaka fitne çıkacak. Sünni, Şii, Alevi, Sünni, Sârcı, Solcu Efendim, yeşil ve kırmızı onlar daima şunu ister şeytan daima şunu ister muhalifler birleşip elit kesime yani kodaman haramzade kesimine karşı gelmesin o yüzden devamlı bunları bölün devamlı savaştırın halklar bir araya gelmesin birleşmesin ve zalimlerin tahtı sallanmasın Allah bunu böyle bırakır mı Kulağırı tıkar mı, kamaz. Herkesin bir hesabı vardır, Allah'ın da bir hesabı vardır. Allah'ı dikkate almadan hesap yapanları Allah her zaman devirmiştir. Sonra ne olmuştur? Sonra Allah'ın hesaba katarak hesap yapanları iktidara getirmiştir. Bu hep böyle oldu. Din insanları barışa çağırıyor. Uzlaşıya çağırıyor. O yüzden Allah Azimüşşan İnna halaqnakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şu'uban ve kaba ila bitaarufu. O yüzden Allah Azimüşşan biz sizi kabileler halinde yarattık. Milletler halinde, ırklar, dinler halinde yarattık. Boylar ve kabileler, şube boy olarak da tercüme edilebilir, caizdir. Ama ya eyyühen nasu, işte ya eyyühen nasu katiyen şöyle tevil edilemez. Ayette takva ifadesi geçtiği için bu ayet Müslümanlara hitap ediyor. Buradaki takvadan İslami manada, sizin bugün anladığınız bir manada takva kastedilmiş dersen batıl bir tevil yaparsın. Buradaki takvadan kasıt her türlü sömürüden ve zulümden haksız muameleden uzak durmaktır. Evet. O yüzden İslam'ın özü silimdir, uzlaşıdır. Uzlaşı, silim herkesin üzerinde Herkesin üzerinde ittifak edeceği hak dinin hak sistemin temelidir. O yüzden uduhulu fislmi kafetel velatettebiu huduvati şeytan gelir hemen ayetin devamında aynı ayette velatettebiu huduvati şeytan. Şeytanın en önemli iki adım vardır birbirinizi sömürün. Birbirinize zulmedi Haksız muamele ve sömürün. <gülüyor> Şeytanın iki büyük adımı. Zulüm ve sömürü. Her kim sömürmüşse şeytanlaşmıştır. Bu tabir Kur'an'ı okuyanlara hiç yabancı gelmez fe iza halal işte şeytanlaşmış dostlarıyla birlikte oldukları zaman her kim zulme ve sömürüye bulaşmış ise kafir olmuştur ve lem yalbasu imanuhum zulmin. nedir o zulüm Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a göre şirk şirk ne demek Allah'ın hak dinini bırakmak. Ne demek? Allah'tan başka ilah ve Rab edinmek demek. İyi anlaşılmak zorunda kardeşler. Din, dini iyi anlamak zorundayız. Din, bütün herkesin, bütün insanlığın üzerinde ulaşabileceği hak sistem demektir. Din budur. Uduhulu فِالسِلْمِ كَافَتَنْ وَلَا tebiu خُدُوَاتِ الشَّيْتَانِ Barışa girin hepiniz. فِالسِلْمِ Uzlaşıya. İşte ayette geçen لِتَارَفُ Silim olan, temeli silme dayanan, uzlaşıya dayanan, barış ve adalet, gerçek refah, hakiki manada paylaşım olan silim düzeni, sistem, uzlaşı, hak dinin temelini oluşturan, silme, davet etmektedir. O yüzden ayette Lite ifadesi geçmiştir. Kardeşler, teksil okumuş olabilirsiniz, meal okumuş olabilirsiniz. Saygı duyarız. Ama Allah yolunda gerçekten insanlığa, dinimize, ülkemize, ailemize, çocuk çocuğumuza güzel bir din bırakmak istiyor isek, Kur'an'ın belli başlık kavramlarını doğru anlamak zorundayız. Doğru anlamamış ise Kur'an'ı doğru yaşayamayız. Bin adına sergilenen Allah'a ve Peygamber'e aleyhissalatü vesselam mal edilen bugün insanların yaptığı binlerce hata, günah var. Ve dışarıdan bakan bunu nasıl yapar ya? demekten kendini alamıyor. Eğer insanlar Müslüman nasıl bunu yapar ya? diyor ise biliniz ki biz dinden çıkmışız. Allah'a sığınız. Ve yeniden dönüp iman edip yaptığımız hatayı elimizden geldiği şekilde mutlak anlamda düzeltmek zorundayız. Böyle bir din yok. Trilyonluk camiler her gün her hafta yardım yoksulun hali sorulmaz, mazluma adalet ulaşmaz ise orada din yoktur, İslam yoktur, Müslümanlık yoktur. Hayale aldanmayın, rüyaya kanmayın. Hayal satıp, rüya satıp takva alanlar din pazarında, ayet satıp hadis alanlar Ayet, hadis satanlar, meta alanlar, saraylar, köşkler yapanlar, zenginliklerine zenginlik, güçlerine güç, iktidarlarına iktidar katanlar, ihalelerinde, devlet ihalelerinde servetlerine servet katanların nesi Müslüman? Kanundaki çalmaya, yolmaya müsait tarafları bilir. Tecrübeli hırsızlar. Yakalananlar tecrübeli hırsızlar değildir. Tecrübesiz hırsızlardır. O yüzden din her kim sömürüyor ise haksızlık yapıyor ise küfür dinine mensuptur. Namaz kılsa bile oruç tutsa bile hacca gitse bile sen kafirsin Devletin malını çaldın. ihaleye fesat karıştırdın. Devletten gelmiş bilmem şu kadar parayı cebe indirdin. Ondan sonra kendini aklamak için şuna buna iftira attın. Sen kafirsin. Senin bir dinin var. Riyalı takvalı din. Onun adı da İslam değil. Küfür dini. Kafirsin. Evet. Burada hem size konuşurken hem de ilgili yerlere ne yapıyorum? Göndermelerimi yapıyorum. Elhamdülillah. La tezlimune ve la tüzlemun. Ne zulmedensiniz ne de zulme boyun Eğersiniz Biz Allah'ı ve Resulü Kur'an'dan öğrendik. Sizin gibi riyası, haramı, takvası birbirine karışmış ham sofu tabayobazdan öğrenmedik. Elhamdülillah. Bizim üstadımız Allah ve Resulüdür. Hz. Muhammed Mustafa'dır. Bizim Rabbimiz Allah'tır. Rehberimiz Kur'an'dır. Örneğimiz Hz. Muhammed Mustafa'dır. Biz hak dine mensubuz. Siz ise batıl dine mensupsunuz. Şeytanın dinine mensupsunuz. Şeytanın İslam diye riyayla, takvayla boyayıp Size sattığı dini satın aldınız siz. Allah'ın dinini satın almadınız. Evet. Kadja'l hakku ve zeha'l batil innel batile kanazehu Hak geldi, batıl dahil olduğu, batıl mutlak manada yok olmaya mahkumdur. Biz bu tebliğimiz için, bu davetimiz için bu sohbetimiz, bu çalışmamız için hiçbir kimseden hiçbir şey beklemiyoruz. Allah'ın rızası dışında. Kardeşler, hak din üzere ittifak etmeyi Allah bütün mazlum ve yoksullara nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.